All is here with us. The sunny days is looking up. All we need is here with us. The sunny days is looking up. Just hope we haven't lost our touch. I'm feeling closer than I must. The sunny days is looking up, up. All we need is here with us. The sunny days is looking up. Just hope we haven't lost our touch. of feeling closer than our must. All we need is here with us. The sunny days is looking up. Just hope we haven't lost our touch. I'm feeling closer than I must, must. Trying to cover up the cracks, scratch the rhythm, spin it, max Indecision never lacks, a mission to deliver Tracks are stacking up, unpack it, art divisions Tough, the course is rough, mission to deliver Tracks are stacking up, unpack it, art divisions Tough, still the silence is a mask, is a mask 3 2 1 sesli Meram 315 karşı radyo 187 29 Haziran 2021 salı günü inleyeceksiniz bu programı bir meram, bir erzihal, bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti. Sesli meramın kaydı karşı radyoda bir kere daha başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Düzenin var ettiklerinde bir nefret sarmalının orta yerinde bir ülkeden sesleniyoruz. Her yanı çürüyor. Her gün çürüyor, her şekilde çürüyor. Birbirine lehimlenmiş bir nefret sarmalı var ediliyor. Artık bir ülkeye dahil inancın, ümidin bırakılmadığı yerde nefretle şiddet pratikleri ve faşizmin ta kendisiyle mürekkep bir yol, çıkışsız bir sahne bina ediliyor. Bir nefret kuşatması bariz bir kötülük tahayyülünün ötesinde hakikate kavuşturuluyor. Bir menzil, bir asırlık demokrasi tahayyül ve isteminin her nasıl boşarı düşürülebileceği aralıksız örnekleniyor. Gümbürtü dahilinde yıkım hemen hemen her yeri kapsarken var olurken onca uzun nutkun bir dolu vaadin sürpriz müjde vesairenin boşa düşmüş eksiltilmiş olanı da unutturmak adına yenilendiği söz konustur. Sağ aklın milliyetçiliği nefrete bulamış bir arkaik faşizmin, faşizmin öne süre, süre gittiği ve güncellediği uzamın var edilmesi kesintisizdir. ceraat artık lafta hiç değil. Her gün bir muktedir, kendisi, ortağı, yancısı, hancısı, yolcusu veya çıkar için peşinde olanı bu cerahat, cürüm ve suçla birlikte olup o birliktelikten nefret edimini aralıksız, arasız, fasılasız bu ülkenin yegane gündemi kılar. Nefret artık boyutunu geliştirmiş, bendini iyice açmış, doşkuyla alkışlanan bir mesele dönüştürülmüştür. Meclis grup toplantılarında açık, aleni bir biçimde savunulan dehşet dolu bir ötekileştirme, Muktedirden değilse de karşıt ama hiç ama hiç es geçilmeyen terörle iltisaklı bahisleri enincisiyle nefret kurumsallaştırılır. Açık bir biçimde yeni ülke diye çıkılan istikamet, gün bir gün hayatlarımızın denek kılındığı, belli bir biçimde kuralların yıkıma çıkartıldığı, dehşete dönüştürüldüğü bir deneyim halinin ta de kendisi kılınır. Cerahat lafta konulmaz, peyderpey düzenlenmiş, yeniden imal edilmiş ve her defasında sahnenin bizatı ortasından yükseltilen bir meseledir. Onca asırlık diye böbürlenilen demokrasi şablonun buraya özgü bir dili var edilmesi, tahayyülünün hiç kılınması da böyle görünür kılınmış. Sadece söylemin eylem pratiklerinin, siyasi çatıların var edildiği, bir tek Müslüman, Türk, muhafazakar, dar ya da geniş tanımı ile ne mutlu Türk'üm diyene bahsine reyin edilmiş olan, bundan çıkar sağlayan dışındaki hiçbir akımın, hiçbir kimliğin, hiçbir duruşun yaşamına gölge düşürülmeyen gün yoktur. En büyük kötülük aralıksız o nefret şablonu bir habitat üstünde daima o hatları arka çıkılarak daim bir biçimde sürekli olarak bir yol haritasına zemin bilerek, kılavuz kabul ederek yıkımın, yok etmenin, ölümün sözcülüğünde oluşturulur. Böyle bir toplamda bırak ülkeyi tek ama tek iyi bir gün var edilebilir misahiden. Bu cüretle savunulan nefretin beraberindeki şiddet alini ırkçılığın yamacında bir iyi kalır mı? Geriye konulur mu sahiden? Geçtiğimiz haftanın önemli gündem maddelerinden birisiydi Deniz Poyraz. HDP İzmir il binasında katledilmiş olan HDP üyesi. Bir insan bir kadın ve bunun üstüne çeşitli yorumlar getirildi. O şiddet mefhumunu arka çıkmak işte HDP'yi sempatik gösteriyorsunuz. Angutlu Milliyetçi Hareket Partisi denen Rezil Rusva Faşist Parti'nin başı Bahçeli'nin Atar tutar ve birazdan söyleyeceğim gibi abuk subuk betimlemeleri. illa HDP'yi kapattıracak çünkü kendisi barajı geçemiyor bir türlü. Ee, cinayete kurban giden Bains Poyraz'ın masada yarım bıraktığı kağıt bardaktan içtiği çay ile yediği domates seyitin kısa söyledi Türkiye Aletlerinin propaganda görsel olarak kullanılmıştır. Katilin meşruiyeti kim olduğunu ben size söyleyeyim. PKK'nın kırsal katılım sorumluluğu şehirden daha çıkmak isteyen PKK semtizanlarının terör kamplarına sevk eden halkın içinde yer alan milis işbirlikçidir. Milis işbirlikçi köy kasaba şehirlerde yalnız ve sahipsiz görülen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan örgütün hain emellerini yardım yataklık yapan terörist demektedir falandır filandır. Ne diyorsun abi sen? Devletten bahçesiz var ettiği her cümleyle inkar edilen nefreti topyekun sahiplenen bir sureti görünür kılar. Çünkü nasıl olsa iktidarın gizli örtük değil de artık açık ve bariz ortağı olduğunun da bilinciyle başamirin müsaadesi ve olur vermesini de gazıyla birlikte akla seza, ve ithamlar gün yüzü bulur. Deniz Poyraz'ın ardından çıka gelen o nifak tohumu demeç topaçlamasının de yekünü dert bu boşluktadır. Yaraları kanatmaktan gayrısını hiç ama hiçbir zaman müsamaha etmeyen ve bundan başkasına çaba sarf etmeyen, bu ülke bizim sadece bizim diyenlerin, Türk dışında hiç ama hiçbir kimliği tanımayan, anlamaya çaba sarf etmeyen bir cerahatin ta kendisi nefreti yeniden kurgusuna dair edilir. İyi de böylesine pespaya bir halde bunca afaki bir cürümle yol ve rota çizen kendileriyken iken, gerille ya da milis toplayıcı olmadığı afaki iken, Deniz boylasın. Bunca lafazanlık bu kadar bet bir facia sarmanı içinde ya tutarsa deyip de var demiş kötülük dolu ithamlar neyi var edecektir? Koca bir boşluk kanatılan bir yaradan gayrı. Bitevi'ye kurulan nefret temsilinden bir ortak akla bir tek ana olsun kaybedilenin yasına varılabilir mi? Böyle bir ülke olur mu? Böyle bir ülke gibi bu kadar ezber kodlarla Bitevi'ye bir cani tarafından katletilmiş bir kandana şu sözlerle mukabele edilebilir mi? Ne yani? Sahiden nedir? ki bunun üzerine daha da konuşacağım Mezopotamya ee, Ajansı'nda geçtiğimiz haftanın önemli haberlerinden biriydi daha sonra işkence gördüğüne dair de çeşitli tutanaklar var Deniz Boyraz'ın ve buna rağmen hala Milis de hala onun sorumlusu hala bunun sorumlusu İlk de kafa bulan bahçesiz devlet konuşmaya devam eder ya gün ola harman ola Tefra, Catherine ile ve Basil MC ile beraber Better Days ile başladık Intro müzikten. Katherine Brina ve Tefra ikilisi Move parçasıyla arkasına yeni bir etiket, Collette Warren, Dunkla beraber Black Rainbow karşı radyoda Ses Timeran'da bizlerle beraber olacak. I'll climb high, wings are broken. Why? I'll rise, taking over. I'll try to reach up to the clouds, or I'll keep on falling down. Keep on falling. In sleep, inside starts to bleed. Ahead, I can see black rainbows. My head's spinning round. Fear taking over now. Can somebody catch my fall, or I'll keep on falling down? Sesli merham, karşı radyoda devam ediyor. Tabii biz Deniz Poyraz'la ilgili olan akıbeti konuşurken memleketin gündeminde de bir dolu rezillik karşımıza çıkıyor. Bunlardan da kısaca olsa değineceğiz ama mesela HDP Genel Merkezi Hukuk Komisyonu avukatlarından Türkan Aslan Soruşturmada bir dolu eksiklik olduğunu beyan eder. Kat izanlısı kendi ifadesinde 8 katlı binanın bir katlarına çıktığını ve katlardaki dairelerin kapılarının çaldığını söylüyor. Yani bu arada katlar arasında dolaştığı kesin. Bina içinde iz bırakma ihtimali suç delili bırakmış olma ihtimali olasıdır. Ama olay yeri inceleme ekip dedi. Binayı incelemedi. eğer bütün katlar üzerinde bir inceleme yapılmış olsaydı deliller daha sağlıklı toplanırdı dedi. Poyraz'ın kafası ve her iki bacağına sıkılmış üç kurşun olduğunu ifade eder aslan. Olay yeri inceleme sırasında adli tıp uzmanı kafatasında. Kafasında olan tanımlanması zor olan bir başka yaradan bahsetti. Oğne yapan uzman bu tespitte bulundu. Kafatasındaki yaranın silah yaralanması dışında düşmeye ya da vurmaya bağlı olmayacağı kanaatindeyiz. Yani sağ ya da öldürüldükten sonra denize iskence edildiğini düşünüyoruz. Kafadaki yaralanmaya dair sorular. Bunun yanında Poyraz'ın vücudunun değişik yerlerinde hasar var. Bunların hepsini bir araya getirdiğinde silahla öldürülerek bırakılmış bir olay olmadığını düşünüyoruz. Bu medenle Poyraz'a işkence yapıldığı kanaatinde izleyebilir. Daha önce işte yaralama kesici aletle yapılmışsa dayış ya da benzeri örgüt saldırı şeklini işaret eden Minbiş'te bir sağlık görevlisi olarak bulunmadığı, orada başka bir amaçla bulunduğu ve orada edindiği tecrübeleri denizin üzerinde kullanmaya çalıştığı ortaya çıkardır. Tespit edilenler ve ortaya çıkartılanlar bahçesi basar, bahar yüzü görmeyesece devletin var ettiği, açık ettiği ve yapsalamak için 40 yalanı sahne durduğu bir genç kadının hayat hakkının elinden nasıl çalınana şüpheler ve işkence iddiaları ulu orta durur. Gerilla milis örgütlenme sorumlusu pekikenin o su ya da bu su diye tanımlandırılmaya çalışılanın yasal bir partinin meşru bir siyaset çatısı olan yerden seslenen bir temsilinin hayat hakkının yerle bir edilmesi utancı karşımıza çıkartılır ve hala orada duruyor katil müsveddesi şu anda içeridedir ama gel gelelim arkasının pışpışlanmadığı ya da yeni bir o gün Samas'la haline dönüşmeyeceğinin hiçbir şekilde garantisi yoktur. Artı davası ne olacaktır buna dair de bir bilgi yoktur. Buna nazaran işte HDP linçlenmeye, HDP kıyıda köşede kalmış olanın bir birlikteliğini, müşteri savunmaya devam ettiği için her dakika hedef konulur. Ee, Kobane davasında Emin Aiva ve e, Beyza Üstün Hocalar tahliye edilirken bir yandan da içeriği toparlamaya ve tekrardan içeriği Kürt siyasetine sınırlandırmaya devam edilir ve Kürt siyaseti öznelerinin elinden bir kere daha kanla sözü çalmak var denir. Katil alelacele içeriye alınırken geriye yanıt verilmesi nedensiz sorular ve sorgular bırakılır. Birbiri içerisinde lehimlenmiş olan tüm o işte... Medya ayrı, kanı bile çalınmış, adalet makamı ayrı, hakim ayrı, savcı ayrı, iktidarı, yancısı, yöncüsü, bahçeli, devletsizi ve sahiden de ortada bir soru var. Bir kadının hesabı ne olacaktır sahiden ama sahiden ki buna dair hiçbir çekinceyi taşımadan ve resmen alenen ve bile isteği, şiddet mefhumunun üstünde, tırnak içerisinde okeyleyen bir ülke var. Ve bunu her akşam televizyonlarda aşağı yukarı haber kanallarının pek çoğunda HDP'siz HDP tartışmalarından işte Kürt müydü, terörist miydi, Şürt müdür gibi kadük düşman dillerinden Nedim Şener'lerden, İsmail Saymaz'lardan Ahmet Hakan Coşkunlar'dan bilmiyorum hangilerinden Köşek Adası'yım diye gezinip aslında bildiğiniz trollük yapmaya devam edenlerden görürüz. Ve bu nefretin aslında bir kanadında aslında çok uzun soluklanması ve soluklarla beraber konuşulması gereken LGBT onur yürüyüşüne LGBTİQA A plus onur yürüyüşünde devletin yaptığı şiddetten karşımıza çıkartılabilir ki göz önünde bulunan bir isim AFP muhabiri, foto muhabiri Bülent Kılıç Türkiye'nin sayılı vizörlerinden biridir. Gördüğü her kadrajın içerisinde hani Boğaziçi eylemleri de vardı sona maden ocakları da vardı. İşte Bakir Kürdistan'ın da Rojava'ya yapılan destek de vardı. O vardı, bu vardı. Türkiye'nin hafızasında unutturulmaya çalışılan pek çok şeyi hatırlatan ve bunları özne halinde çeken gezidirin işi pekala. Bunu da kayıtlayıp belgeleyen ve bu e, mefhumda Türkiye'nin aslında saklamaya çalıştığı demokrasi var, adalet var, şu var, bu var, bilmem ne var, bizde özgürlük kimsede yok. Zart zurt deyip konuşurken aslında sıçtığımızın, sıvadığımızın resmini de karşımıza çıkartır bir kollu kuvveti süslü, doncu sülü deyip alay eder mafya. Onu da belki biraz anlatırız ama onun rezilliği bitmiyor. Süslü sülümüdür nedir onun arkadaşın? İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor ve her verdiği emirle insanlar hedef kılınıyor ki LGBT yürüyüşü, LGBT onur yürüyüşünün hemen öncesinde e, birbirine paralel olarak ilerleyen Kürt siyasetinin Deniz Poyraz için anma etkinliği de saldırıya uğrar. E, bu arada işkence sokaktadır yani dediğimiz gibi Bülent Kılıç'ın e, bir gazeteci kardeşimizin. Foto muhabiri olması, redaktör olması, radyocu olması, gazetede editör olması, şu olması, bu olması hiç önemli değil. Bir insanın, bir gazetecinin, bir emekçinin yerlerde tepilip e, can hıraş bir biçimde nefesinin kesilmeye gayret edilmesi ve bir tane ayı boğan. Iyi, yani insanımsı falan da değil, hayvana da yazık böyle terşeler. Ter i̇nsanımsı varlık tarafından önce dizle, işte ensesine ve boynuna, sırtına. Yüklenmesinin ucubeliği karşımıza çıkartır. Allah'tan Hacı Beşkin oradadır ve insanların tepkisi yeterince kuvvetlidir. Ki muhafazan Allah kendi dediği tabirle mis sokak değildi. İmam Adlan sokakta olsaydı bugün Bülent Kılıç için bir taziye bile yayınlayabilirdik. Bir taziye bile bildirebilirdik. Sözün özü LGBT'ler orada, LGBT'ler burada, LGBT'ler... Her yerde aramızda dolaşmaya devam ediyorlar ve bin türlü bedelide tıpkı biz gayrimüslimler gibi, tıpkı öteki zannedilen Kürt halkı gibi, tıpkı öteki zannedilen Alevi halkı gibi hepimizle beraber ödemeye devam ediyorlar. İster lezbiyen, ister gay, ister biseksüel, ister trans travesti, transvestite ya da işte... Aseksüel, interseks, o bu şu kimliği ne olursa olsun o insanlar da hayatta bir bedelle burada olduklarının bilinciyle ses vermek istediler ve sadece bir gün istediler. Onu bile çok gördü bu zevat ve işkenceyle mukabele etti. Neresinden tutarsınız? Nasıl birleştirirsiniz? Birleştirin. İster Kürt siyasetiyle birleştirin. ister yüzyıllık Ermeni... Sorununa bakışı, onlar için sorun ama bizim için yara, onlar için sorun olan şey ya da üstü çizilmesi gereken bizler için hakikat tıpkı e, dışlanmışlığı hisseden pek çok kimlikte olduğu gibi onların da mücadelesi böyleydi. Ve tıpkı Deniz Boyraz'ın mücadelesinde ya da Deniz Boyraz'dan sonra HDP'nin var ettiği mücadelesi olduğu gibi bu katran karasalın içerisinde bir istikamet kalır mı? Bir geleceğe varılır mı? Yol nereye gider? Cidden çok büyük bir muamma. Colette Tracks'le tracks ile beraber kaydettikleri parça. My song gelecek. Eee, Colette Warren müzikten. Hemen arkasına Tectonics, Talk Rain, Future Retro'dan. Karşı radyoda bizlerle beraber olacağız. Let's yeah. yeah. karşı radyoda devam ediyor. Ve aklın hafızalanan alamayacağı kadar rezilliğin orta yerinde olduğumuz gerçekliğini bir kere daha Cumartesi günü yaşatılanlardan sonra gördük. Bunu bile üstün körü var edip hemen örtbas etmeye çalışan bir devletli taahhülü karşımıza çıkıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bülent Kılıç için şöyle bir açıklama yapıyor. Basın mensubu olduğunu emniyette öğrendik diyor. Ha yani Ümit Kıvanç hocamızın dediği gibi çok makul foto makinesiyle olay mahallende görülecek mi uğraşan biri niye gazeteci olsun ki değil mi üstelik Bülent Kılıç henüz bu ülkeye geldi ve kimse tanımaz bilmez hele polis hiç görmemişler daha önce değil kinayeli bir ee, tweet atar ve bu rejilliği artık neresinden tutacağınızı hani dünyanın neresinde nasıl anlatacağınızı da artık size kalmış diye de bir not düşünmesi gerekir çünkü sevdaya düşmanlar. Çünkü gören gözlerin var edebildikleri kadar her şeye ve her şekilde hayata düşmanlar. Ee, ki bugün zaten işte o bazı üniversite eylemlerinde e, LGBT bayrağı açtıkları için genel anlamıyla e, gökkuşağının yargılandığı bir dava vardı. Adli kontrolleri ve yurtdışı yasakları kalkar öğrencilerin gelecek duruşmanın 13 Ekim'de olacağı bildirilir kendi, kendi, kendilerini bu celseden sonra. Bu arada LGBT örgütünün bir Kanada olan, bir birimi olan yapılanma var. İstanbul LGBTİ Plus onur haftasında Bayram Sokak'taki kadınlar evleri boşaltması istenir. Küçük Bayram Sokak'ta Küçük Bayram Sokak'ta yaşayan trans kadınlara sahip çıkmaya çalışıyoruz diye bildirirler. Hemen arkasına da avukatların ve insanların birikimiyle beraber şu andaki o ev müürlemeleri iptal edilir ve boşa düşürülür. Tabii ki bu geçici midir, kalıcı mıdır? Bunu göreceğiz ama Türkiye'nin istikametinin pek de hayatla inintili olmadığı gerçeğini bir kere daha karşımıza çıkartır. Bu arada e, yerli ve milli muhabbet tellalı statüsüne erişmiş olan e, arkadaşların hikayeleri karşımıza çıkar. Sezgin Baran Korkmaz'ından Süslüsü'nün Doncu Süslü Sülü'ye Don geçmesini ve e, Karaca Yanlış değilsem Karaca olması lazım soyadının Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politik Kurulu üyesi olduğu zikredilen ve e, hani kolaymış gibi sanki böyle şeyler çok kolay olabiliyor. Ve yapıla gelenler sanki böyle, e, düpedüz hani basit bir şeymiş gibi geçip gidiyor ve yapıla gelenleri sanki bizi hepimiz hazmetmemiz gerekiyormuş gibi bize at veriliyor. Ya da bize sormuyorlar gerçi de hani aslında olması gerekenin ve yapılmış olanın dökümü biteviye bir kürüme bu Karaca işte Deniz Baykal'la beraber muhabbetleri alanında işte seviye atlıyor, görünmediği kimse yok ve Hani bugünün sayılı e, isimleri olarak ticaret erbabında ismi geçen Çalık Holding'inden doğuşuna doğan grubundan bilmiyorum hangisini. Bunlara da danışmanlıklar gerçekleştiriyor. Neyin danışmanlığı, nasıl bir danışmanlık işte muhabbet Allah'ı danışmanlığı mı, kadın ticareti mi ne danışmanlığı ee, Sağ Sağolsun mafya zaten her şeyi açık ediyor bir yandan da. En son bugün biz kayda alırken işte ismi gündeme aldığında yakındaki arkadaşlarına şöyle demiş. Biz Yaktı ancak Cihan Ekşioğlu ya da Ekim Alptekinin dosyaları ve ilişkileri ağ patlarsa gündemden ancak böyle düşelim kurtulurum demişti. Cihan Ekşioğlu ile ilgili bir sürü detayı paylaşıyor. Süslüsünün manevi evladı, işte süslüsünün sana o kadar değer veriyor ki herkes bir tane koruma polisi verirken sana ekip koruması verdiler. FETÖ'nün önemli prenslerinden olan Burakbaşlıları ayarlayıp onunla iş gittiniz. İlk işiniz Ukrayna'nın Lviv şehrinde Victoria Gardens alışveriş merkezine çöktünüz. O alışveriş merkezinin gerçek sahibi A hakkında Sabah gazetinde Zekeriya özü. Yurt dışına kaçırın kişi diye haber yaptırıp adamın Türkiye'ye gelmesine de engel oldunuz. Satın alıp parayı bölüştünüz. Bu senin ilk parayı bulduğun FETÖ borsası işiydi der. Bunlara dair çeşitli detaylar Bürolarınız AK Merkez'de altı üstlü Mehmet Soylu ve sen zengin iş adamlarını önce Cimri şikayet ettirip sonra Teber savcılarından soruşturma evde akı çıkarttırıp birçok namuslu insanın mal varlığına da çöktünüz diye bildirir. AK Merkez'in son 6 aydaki kamera kayıtları ve HTS kayıtları buna incelendiğinde FETÖ annesiyle kimlerin mallarını çöktünüz ortaya çıkacaktır süslü sülü yüce divanda yargılanacaksın der. Senin ve süslü sülünün ne rezilliklerini ortaya çıkartacağım. Beykoz konaklarında güzel bir evin var. Orada denin Mehmet'le arkadaşlık yapıyorsun. Yürüyüşler yapıyorsun. Acar, esas sorun Acar kentteki evinde yaşanıyor. O eve davet ettiğin, alem yaptırdığın Rüşvet ve hepsini kameraya çektiğin siyasetçiler, bürokratlar var ya seni hiçbiri kurtarmayacak çünkü şu an senin dosyanı inceleyen gerçekten namuslu adamlar var ve onlar sende kayıtları yok. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir paramon Total senin olduğunu bilmediğini söylüyor ya ben buna asla inanmıyorum bu konuda herhangi bir başka bir gün ele alacağım ve hepinizi rezil edeceğim der. Eşinin memleketi olan Beyaz Rusya'dan alınacağını söylediğin, Avrupa'daki şirketine fatura ettirdiğin ancak hala gelmeyen silah mühimmatlarını da anlatacağım süslü sülümün gizli kasalarından biri olan Cihan Ekşioğlu. İsraillerden 3 milyon dolar aldığın sosyal platformların çözümlemelerini yapan cihazı Türk devletine 50 milyon doları nasıl sattığında ortaya çıkaracak Vatan, kuran, iman deyip 20 kat fiyata bizim devleti satıp 84 milyon hakkını yiğidiniz ama hepsiniz göreceksiniz deyip devam eder. Ve uzun soluktur. durdur. E Anlattıkları ve bunlarla beraber Türkiye'de kimse tabi pimpiriklenmez aha bize değmiyor sonuçta falan deyip de gelip geçerler ama mevzu aslında çürümüş bir ülkenin hakikatidir işte sen AK Parti'den büyük müsün devletten büyük müsün şundan büyük müsün falan deyip işte süslü sülü Cihan Ekşioğlu bilmiyorum kimse Sezgin Baran Korkmaz şunlar bunlar falan derken e, Sedat Peker ya da işte neyse e, mafya dönüşümünü de böyle sağlam alıyor. Dönüşümüyle var ettiği o bu çürüme halinin aslında neyi var ettiğinde yani Türkiye şartlarında neyi oluşturduğunda gözler önüne seriyor ve bu rezillikler içerisinde bir hayata varılabilir mi? Tabii ki bunu kim ne yapacak? Nasıl çözecek? Nereye varacak? Nasıl bir şekilde alacak? Onu da hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü her şey Zikredilenin ötesinde bir çürümeyi işaret ediyor. Artık hiçbirinin gün yüzü görmeyeceği baharlarının asla gelmeyeceği bir ülke gerçekliğini ve şu anda kayda bile yapış yapış olduğumuz ülkenin aslında bizim kurtarıcımız olduğunda maalesef fark edemeyecekler. Hayat böyle. Çak çabuk birkaç ismi anıp birkaç olaydan kısa deistler bahsederek geçecek bir mesele değil. Tektonik's fill you full of love. If I Fall, DMBB Digital'dan gelecek. Burası sesli meram, biz karşıladık. Bu nihai ve son düzlükteyiz. Anlattığımız veyahut da paylaştığımız şeyler, birbiri içerisinde bu lehimlenmiş laflar ve eylemler, bir nefret sarmalının artık kesintisizliği karşımıza çıkıyor. Artık bir ülkeye dair inancın, ümidin bırakılmadığı yerde nefretli şiddet pratikleri ve faşizmin ta kendisiyle mürekkep bir yol, çıkışsız bir sahne bina ediliyor. İçinde kala kaldığımız anın zaman diliminin orta yerinde kandan hala medet tuman dil iktidarın bekası adına yenine duruyor. Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi aktörü muhalefet ibaresinin belki de en ender doğrudan karşılığını var eden bir temsil ilk kez kanla kuşatılıyor. Bir kere daha. Kesintisiz bir biçimde dışarıyı bir içeri, içeriği bir dışarıdan beter bir sarmal halinde dönüştüren ve çeteleşmiş terör uygusunu kendi etkisi anlığından var etmeye onca yalan, düya ve cürümle sürdüren bir mezilin daha kaybedileceği bir asır var mıdır? Bir müşterek hayat imini, savunmak için ipin ucunun çoktandır kaçtığı bir hayat muhafazasının daha beter halleri konulmaması için kaybın son halkası olan Deniz boyrazın hesabı ne olacaktır? Bir nefret sarmalı bu gümbürtüde bütün bu siyasetin pecmurda hallerinde medyanın karartmasında ve kulağını kapayanlara karşı yükseksizde bir kere daha ne olacaktır? Kim verecektir bu cinayetin hesabını? Sahiden çünkü öyle bir noktaki ne Peker'in açıklamaları ne süslü sürünün varlığı ne o şiddet sarmalı ne bitimsiz HDP'yi yok etme işte LGBT'lere salları üniversite öğrencilerine salları Kadın hakları için Temmuz'un birinde özellikle İstanbul'da yapılması gerçekleştirilen ve düşünülen sadece eylemlere dair şimdiden bir ön almalar, işte yol kapatma eylemlerine karşıtlık bilmem ne. Ne, ne yapacak insanlar? Nasıl yapacak? Bu nefret sarmalından bir çıkış yolu elbet olacaktır diye düşünüyoruz. Hani Seçimle gidecekler, goy goyunu çok seviyor CHP's ya da işte diğer muhalifler ama HDP gibi yeni bir yol yeni bir rota ya da anarşizan bir biçimde bütün sistemi sıfırlayıp da o sistemi başlarına çalamadıktan sonra hiçbir manası yok. Olan kaybedilen canlar oluyor. Olan sokak ortasında işkence edilen insanlar oluyor. Olan geleceksiz konulan ve sıfırı tüketmesi beklentilenen insanların varlıklarını oluyor. Öğrencileri oluyor, gençleri oluyor, çoluğa oluyor, çocuğa oluyor, kadına oluyor, LGBT oluyor, her şey oluyor ve Maalesef devlet varlığını koruyor. Sürüncemesiz, rezil bir ortamın içerisinde bu nefretten kurtuluş var mıdır? Düşünmeniz dileğiyle. Sesli Meram 315, Karşı Radyo 187, 29 Haziran 2021. Dinlediğiniz kayıdı Karşı Radyo'nun imkanları dahilinde bize verdikleri mümkünatlar sahilinde bu sahadan ses vererek yaptık. Full of Places'la veda edeceğiz. Görüşünceye kadar.